Halde Edip adı var. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından biri. İstiklal madalyası sahibi. 20'den fazla kitabı, tiyatro eserleri var. Yunus Nadi ile birlikte Anadolu Ajansı'nı kurmuşlar. Hem de Kurtuluş Savaşı başlarken bunun ihtiyacını hissetmişler. Mustafa Kemal'in izniyle kuruluşu başlamış. Daha sonra milletvekilliği yapmış. Üniversitede öğretmenlik yapmış. Sinekli Bakkal, Vurun Kahpe, Ateşten Gömlek kitaplarından tanınmış olanlar. Bu videomuzda anılarını anlattığı ikinci kitabı olan Türk'ün Ateşle İmtihanında altını çizdiğim yerleri paylaşacağım sizlerle. Dikkatimi çeken ilk yer İzmir'in işgali ve iç kargaşalık bölümünde. Kafkasya'da sadece İngiliz askerlerinden müteşekkil iki fırka vardı. Bunlar Türkleri kanlı hareketlere sevk için kışkırtmak suretiyle Ermenileri kuvvetlendirmek istiyorlardı. Bu devirde Erzurum'da oturan Kolonel Rawlinson Doğu vilayetlerinin başındaydı. Kendisi bir taraftan orada durumu incelerken diğer taraftan İstanbul'a da bağlıydı. Kazım Karabekir halkın kışkırtılmasına ve karşılıkta bulunmasına engel olmaya çalışıyordu. Türklerin karşılıkta bulunması hem Ermeniler için hem de itilaf kuvvetleri için hoşa giderdi. Çünkü bu, Türk topraklarında bir Ermenistan kurulmasına bir bahane olabilirdi. Bundan dolayı Kazım Karabekir, İngiliz kuvvetleri çekildikten sonra harekete geçmek istiyordu. Kolonel Rawlinson'un vazifesi, Doğu Anadolu'nun silahlarını elinden alıp, silah ve cephaneleri Kafkas Ermenilerine götürmekti. Bu, Aşağı yukarı İzmir'de oynanan oyunun aynı olabilirdi. Kazım Karabekir, Türk silahlarının Ermenilere geçmesine şiddetle karşı koyuyordu. Fakat silah götüren trenler Hasan Kale'den öteye gidemediler. Çünkü oradaki Türk milliyetçileri trenlere hücum ederek silah ve cephaneleri aldılar. 1920'de Kazım Karabekir'in Ermenilere karşı harekatında bu silahlar kullanılmıştır. Ankara, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele bölümünde altını çizdiğim yerler şöyle. Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra halde edip Ankara'ya ulaşır nihayet ve şöyle anlatıyor. Yollar bir taş ve çamur deryası. İki tarafta dizili, basit kulübelerin pencerelerindeki ışıklara bakıyordum. Koyun pazarını geçtik. Atlar her adımda tökezliyordu. Nihayet dar bir sokağa vardık. Köşesindeki çeşmenin etrafında kadınlar dizilmiş sırayla su alıyorlardı. Sabah olunca etrafımı daha iyi görüyordum. Evin arkasındaki yatak odamızdan karşıdaki cebeci sırtları görünüyordu. Sabahın sisi arasında yükselen bu sırtların etrafını garip bir eflatun renk sarmış, uzaklardan sapsarı toprak yağınları ve yer yer yeşillikler görünüyordu. Bazen Ankara'dan en kara diye bahsederler. Fakat şurası bir gerçektir ki havası bu kadar saf olan yer çok azdır. Tepesindeki muazzam gök kubbe tarifi imkansız, sayısız renklerle doludur. Bu iki paragrafta Ankara'yı tasvir ettiği için dikkatimi çekti. Sizle de paylaşmak istedim. Zamanın Ankara'sı nasılmış. Devam ediyorum. Ne harici dünya ne memleketin içi milli hareketin manasını anlamamışlardı. Çünkü bu hususta haber alamıyorlardı. İşe Yunus Nadi Bey ile Anadolu Ajansı olarak başlamayı konuştuğumuzu anlattım. Teklifimiz bu ajans haberlerini telgrafhanesi olan her yerlere göndermek ve olmayan yerlerde de camillere ilan halinde yapıştırmaktı. Bundan başka da dünya efkarını anlamak için İngilizce ve Fransızca gazetelerin en mühimlerini zamanında getirtmekti. Yani daha savaş başlarken... Önemini anlayıp Anadolu Ajansı'nın kuruluşuna girişmişler. İç Savaş'ın Önemli Safaları bölümündeyiz. Yazın sonlarına doğru işim biteripmez çiftliğe çekiliyordum. Yeşil akasyalar artık altın rengini almışlardı. Çay daima akıp geçiyor, Ağustos böcekleri ötüp duruyorlardı. O günlerde bir akşam Mustafa Kemal Paşa çiftliğe geldi. Uzun uzun konuştuk. Pek dediğini anlamadım, bana sordu. Doğru değil mi hanımefendi? Dediğinizi pek anlayamadım paşam. Yanıma geliniz anlatayım. Yanındaki sandalyeye oturdum. O da bu defa fikrini çok açık olarak anlattı. Ve bunu şu kelimelerle ifade etti. Şunu demek istiyorum. Herkes benim verdiğim emri yapmalıdır. Şimdiye kadar Türkiye'nin selameti ve hayrı için böyle yapmamışlar mı? Ben hiçbir tenkit, hiçbir fikir istemiyorum. Yalnız emirlerimin ifasını. Benden de mi paşam? Sizden der. Çok açık bir şekilde cevap verdim. Milli maksada hizmet ettiğiniz müddetçe size itaat edeceğim. Benim emrime daima itaat edeceksiniz. Ben yine açık cevap verdim. Bu bir tehdit mi paşam? Birden tavrını değiştirdi. Teessüf ederim dedi. Ben sizi hiçbir zaman tehdit etmem. Gerçi Mustafa Kemal Paşa'nın istediğini tehditle isteyeceğini biliyorsam da bunu beni tehdit için söylemediğine emindim. Bundan sonra tabi bir surette konuşmaya başladık. İşte Mustafa Kemal Paşa ile münakaşaya benzer tek münasebetimiz budur. O akşam çok düşündüm. Hep aklımdan Mustafa Kemal Paşa'nın vaktiyle kudretin bölünemeyeceği hakkındaki sözleri geçiyordu. Fakat kudret eline geçerse istediğini yapacağından da emindim. Bununla beraber onun ne kadar önemli ve elzem bir mevkiyi olduğunu bildiğim için bu hissimi bertaraf etmeye karar verdim. Mustafa Kemal Paşa'nın memleketi kurtaracağına inanıyordum. Kalabaköyü ve hayvan dostlarım. Bu arada Kalabaköyü Ankara'nın Keçiören ilçesinde. O zaman köymüş. Tabii ki şimdi şehrin içinde kalmış bir yer. Halde Edip Adıvar'ın yaşadığı ev halen ayakta. içi çok kötü durumda. Temizlenmemiş, korunmamış, bakımsız bir halde videolarım arasında o evin son halinde görebilirsiniz. Kalabaköyü ve hayvan dostlarım bölümünde altını çizdiğim yer şöyle. Bir gün bir nefer kapıma gelerek Etem tarafından bana bir köpek getirdi. Muhteşem ve kocaman bir mahluktu. Korkunç ve büyük gözleri vardı. Yüzü bir üçgen şeklindeydi. Sırtı siyahtı. Aşağıya doğru kahverengi ve bembeyaz bir göğsü vardı. Pençeleri beyazdı. Tam alnında beyaz bir nokta vardı. Gözleri etrafta dolaşıyordu. Ben, buraya gel yoldaş der demez yaklaştı. Yoldaş Makedonya'nın ev köpeklerindendi. Birdenbire cin kadar ona ısınamadım. Bu arada cin Halide eski köpeği. Öldürülmüştü sanırım. Ama zaman geçtikçe onun da birçok insanların üstünde iyi tarafları olduğunu hissettim. Yıllarca yoldaşla beraber yaşadık. Evime geldikleri zaman vaktiyle cinle oynaşan dostlar yoldaştan korkarlardı. Bilhassa Refik Bey onu bağlamamı söylerdi. Hepsi güzelliğini takdir ediyor fakat onu okşamaya cesaret edemiyordu. Onu okşamaya cesaret eden tek kimse hariciye vekili Bekir Sami Bey'dir. Ama o da az kalsın parçalanacaktı. Doktor Adnan gece bu korkunç hayvanı yatağına alamazsın dedi. Biz başka başka sedirlerde yatıyorduk. Fakat yoldaş hal yatağımın üstüne sıçrayarak muhteşem bir vaziyet aldı. Ondan sonra yıllarca ayaklarımın üstünde uyudu. Ertesi sabah uyandığım zaman yoldaş yere oturmuş, yanı başımda ses çıkarmadan ağlıyordu. Doktor Adnan yatağında oturdu ve güldü. Adeta senin uyuduğunu hissediyor bu hayvan dedi. Her sabah hatta açık yerlerde yattığım zaman bile ben uyurken hiç sesli havlamazdı. Artık bundan sonra yoldaşla bütün etrafı dolaşırdık. Sırtlar inip çıkarken her ne zaman bir sürü görse sevinçle havlamaya başlar hayvanlar da dağılırdı. Yoldaşın geldiğinden 10 gün sonra Hakkı Behiç Bey de bana bir köpek gönderdi. Bu gayet zarif ve güzel siyah bir tazıydı. Eğer insanların bilhassa dişilerin tabiatı hayvanların içine girmişse bu hayvanı da erkek köpeklerin kalbini yakan bir kahpe diye düşünmek mümkündü. İnsana pençesini öyle bir uzatışı vardı ki, adeta Fransız saraylarındaki inceliği hatırlatıyordu. Tabiatı da cazibesine uygundu. Sevdiği şeyleri çalmaktan hiçbir zaman çekinmezdi. Bir taraftan yoldaş açlıktan ölse bir şeye dokunmazken, öbür taraftan bu köpek canı ne isterse onu yapardı. Bu mahluk bütün hareketleriyle insanı cezbeder, Hayatı olduğu gibi kabul ederdi. Adeta Arnold'ın Herşeyi Çalan Kadın adlı karakterinin bir köpek örneğiydi. Adını Sevda koydum. Yoldaşı herhangi bir kadının binde bir muvaffak olabileceği tarzda elde etmişti. Bunların aşk hikayesini çok yazmak isterdim. Çünkü benim zavallı yoldaşımın herhangi bir erkekten fazla bu aşktan eza çektiğini anlıyordum. Yoldaş bundan başka da köyde dolaşır, dişi köpeklere sataşırdı. Erkek köpekler onu görünce hemen bir ağızdan hırlamaya başlarlardı. Hatta ona saldırarak yaralarlardı. O da eve dönünce oturup yaralarını yalardı. Bir sene sonra Kalaba köyünde yoldaş cinsinden köpek yavruları belirmeye başladı. Yoldaşın Kalaba haremlerine tecavüzü erkek köpekleri bir araya getirmişti. Bunlar nihayet tehlikeli bir hücuma giriştiler. Bir gün yoldaşla dönerken birdenbire kalabanın altı çoban köpeği saklanmış oldukları ağaçların arkasından çıkarak yoldaşa saldırdılar. Burada adeta bir Rumeli ile Anadolu kavgası başladı. Yoldaşın gırtlağını ısırıp onu öldürmeye çalışan bir köpeği benim seyis nihayet vurmaya mecbur oldu. Yoldaşın gövdesi parça parça ve kan içindeydi. Onu benim yatak odasına çıkardık. İki günlük hastalıktan sonra iyileşmeye başladı. Köydeki aşklar geçici fakat sevdaya olan aşkı daimiydi. Kimsenin sevdaya hırsızlık ettiği zamanlar hücumuna müsaade etmezdi. Sevda ise yoldaşa hiç yüz vermez, ona karşı kalabanın bir erkek köpeğiyle mehtap gezintilerine çıkardı. Buna karşı yoldaş bir şey yapamıyordu. Çünkü sevda derhal sevgilisini müdafaa ediyor, yoldaş da ona karşı çok aciz kalıyordu. Nihayet sevdayı çaldıkları zaman, Yoldaş bir insan gibi tam 6 ay yaz tuttu. Garip olarak herhangi bir kimse onun yanında sevdanın adını ansa insanın yüreğini parçalayacak şekilde acı acı havlardı. Kurtuluş Savaşı ile ya da milli mücadele ile ilgili olmasa da hayvanları yakın tanıyan biri olduğu her halinden belli olduğu için yazar bu bölümde paylaşmak istedim. Başıbozukların sonu ve yeni ordu bölümündeyiz. Bütün vasıtasızlığa, yorgunluğa ve barış aşkına rağmen Anadolu hükümetine milletin büyük bir kısmı taraftardı ve Yunanlıları Türk topraklarından atmak istiyordu. Yine Miralay Arif'in yazılarından bir kısmının mealini alıyorum. Bütün silahlar ve cephane Erzurum, Diyarbakır, Sivas'tan develer ve öküz arabalarıyla yolları olmayan beyabanlardan geçirilerek ...en kötü hava şartları altında getirtilmişti. Silahları tamir edecek yerler yapılmıştır. Erkekler yaya olarak gelmişlerdir. Kadınlar daha zor bir durumdaydılar. Çünkü öküz arabaları kırılıp çamurlara saplandığı zamanlar... ...onlar cephaneleri sırtlarında taşırlardı. Aynı zamanda yine kadınlar ekiyor, biçiyor ve... ...savaşan erkekleri besleyen mahsulü onlar yetiştiriyorlardı. Yalnız geri hizmetlerinde değil... Bizzat savaşta dövüşmüş kadınlar olduğunu da söylemeyi vazife sayarım. Bir tanesi Osmaniye'de Raziyeler Köyü'nden Rahime adlı bir kadındı. Bu kadın Kilikya'da Miralay Arif'in 11. fırkasında bizzat dövüşmüştü. 1920'de gönüllü olarak başıbozuklara katılmıştı. 1920 Şubat'ında Hasanbeyli tüneline hücum edenler arasındaydı. Bunlar Fransızlardan 80 tüfek, 2 makineli tüfek almışlardı. Harpte ölen iki kişiyi de bu kadın sırtında getirmişti. Çevikliğinden dolayı ona ordu Tayyar adını vermişti. 1920 Haziran'ında Osmaniye'de Fransız istikamlarına, hücuma o önderlik etmiş ve bu karargahın önünde vurularak ölmüştü. İlk görünüş bölümü Bu arada Halide Edip bu bölümde hasta bakıcı olarak çalıştığı zamanlardan söz ediyor. Hastalar arasında en çok dünyadan haber isteyen Nazım'ın fırkasından iki bacağı yaralı bir çavuştu. Yüzü hakikaten bir Türk çavuşunun manasını taşırdı. Çok az konuşur bir adamdı. Sorduğunuz suallere cevap verecek kudreti yoktu. Sade bir gün limon dedi. Bir limonata yapıp içirmeye çalışırken başı kolumun üzerine düştü. Yatırdım. Siz Mustafa Çavuş'u çağırın dedi. ''Aman bacaklarım biraz rahat ettirin.'' diye ilave etti. Başımı döndüğüm zaman Mustafa Çavuş yandaki yataktan bir ölüyü kaldırıyordu. Yaralılardan birinin yatağına sığmayacak kadar uzun boylu kocaman bir çavuş olduğunu hatırlarım. Karnından yaralıydı. Doktorun hiç ümidi kalmamıştı. Fakat bu kadar iri bir adamın ölmesine insan inanmak istemiyordu. Ona kaşıkla süt vermeye çalışırken Nazım'ın çavuşu yavaşça dedi ki, biz onunla beraber savaştık. Bir aslandır. Bir kadının elinden kaşıkla süt içmesi ne tuhaf. Ertesi gün koğuştan çıkarken sofanın sedyelerle dolu olduğunu gördüm. Her yer tıklım tıklım dolmuştu. Kımıldanacak yer kalmamıştı. Kimse hatta hasta bakıcılar bile gülmüyordu. Ameliyat masası kan içindeydi. Herkes susmuştu. Bakıyorsunuz genç bir zabit iki yaralının elini yakalamış... Çocuk gibi ağlıyor. Büyük bir sedyenin içinde koskocaman bir adam, ''Ben yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum. O öldü, kumandanım öldü.'' diye söylenip ağlıyor. İntikamını alacağı sözleriyle o parça parça kasap dükkanındaymış gibi duran insanların arasında garip görünüyordu. İşte savaş denilen kanlı ziyafetin burası mutfağı. Orada insan parçaları gelip geçiyor. Savaş büyük isimler yapıyor. Siyaset adamlarının, kumandanlarının heykelleri yapılıyor. Halk onlara tapıyor. Halbuki burada iki dakikada gelip geçen büyük ruhları kimse ne biliyor ne anıyor. Sakarya bölümündeyiz. Bu arada Sakarya Polat'ın bir köyü daha önceki adı Tırnaksız. 1925'te adını Sakarya olarak Atatürk değiştirmiş. Polatlı civarındaki Üzümbeyli ve Çekirdekler, iki köy adı bunlar, ancak Üzümbeyli değil Uzunbeyli olarak görünüyor haritada. Çekirdekler diye bir köy de yok, çekirdeksiz köyü var. Her neyse, Polatlı civarındaki Üzümbeyli ve Çekirdekler en fazla vahşete maruz kalmışlardı. Papulas, Erkan Harbiyesi ile beraber Üzümbeyli de kuşatılmış ve büyük güçlükle kaçmıştı de kalan Yunanlılar bana verilen raporlara göre o köyü ve civarını tamamen yakmışlardı. İnsan pencerelerin demir parmaklıklarında yanmış el parçaları görüyordu. 20 gün sonra buradan köylülerin çoğunun kaçmış olduğunu tahkik ettik. Çekirdeklerde bulunduklarını haber alınca oraya gittim. Doğatepe'nin eteğinde 25 evli bu küçük köyden yalnızca 3 ev kalmıştı. Ötekileri yanmıştı. Yunanlılar Doğa Tepe'den çekilirken tabi hayvan sürülerini götüremedikleri için onları da öldürmüşlerdi. Her yerde yığın yığın hayvan leşine rastlıyordunuz. O karanlık günün kapattığı kül ve taş yığınları üzerinde bir sürü insan oturmuştu. Erkekler bir şey söylemiyor, kadınlar durmadan hareket ediyor ve çocuklar ağlıyordu. O gün Miralay Kenan'la Yakup Kadri benimle beraber gelmişlerdi. Onlar da taş yığınlarının üzerinde oturdular. Başı kirli bir mendile sarılı, ihtiyar, buruşuk yüzlü bir kadın, dişsiz ağzı açıkta, siyah gözleri ölüm azabı içinde, birer pençe gibi uzanan elleriyle omzumdan yakalamış bağırıyordu. ''Kocamı, benim üzeyirimi burada diri diri yaktılar.'' Köylüler başları önlerinde susuyorlardı. Sadece bir ihtiyar adam bu sahneyi merakla ve başını sallayarak seyrediyordu. Ben meseleyi bu ihtiyardan dinlemek istedim. Kadının pençesinden güç bela omzumu kurtararak insanları burada diri diri yaktılar mı?'' diye sordum. Sakin bir sesle ''Öyle galiba'' dedi. Anlaşıldığına göre Tepe taarruzu başlamadan önce Yunanlılar köylüleri götürmüş Angarya'ya koşmuşlar. Giden adamlar hiç geri dönmemiş. Umumi Yunan çekilmesinde erkekler geri döndükleri zaman kadınları evlerinin külleri üzerinde bulmuşlar. Çocukların bazılarını açlıktan ölmüş, kadınların maruz olduğu muameleye gelince ondan hiç bahsetmiyorlardı. Yerde dört çukurun içinde küller, küllerin arasında yanmış kemikler ve parça parça asker esvapları. Bazen de üzerinde Türkçe yazılar bulunan yanmış kağıt parçaları buluyorduk. İşte Üzeyr'in karısı kocasının burada yakılmış olduğunu söylüyordu. Burası Sakarya'nın en çok ate uğramış olan köyüydü. Onbaşı Halide Bölüm başlığı Bir hafta kadar bir Tatar köyünde kaldım. Onları Rus saydıkları için Yunanlar bir şey yapmamışlardı. Köy çok temiz bir yerdi. Kadınları yorgun değil, çocuklar okuyup yazıyordu. Mektep hocaları vardı. Kısacası Anadolu'da o sınıf halkın biraz üstünde görünüyorlardı. Bunlar 50 yıl önce Kırım muharebesi esnasında göç etmişlerdi. Çocuk ölümü az olduğu için de çoğalmışlardı. O zaman Türkiye'nin büyük meselesi nüfusunun azlığı olduğu için bir gün İsmet Paşa'ya Kırım'dan göçmen getirtmek fikrini vermek istedim. İsmet Paşa pencereden bahçede su taşıyan Moğol yüzlü elmacık kemikleri çıkık yaşlı bir kadına bakıp başını salladı ve Türk ırkının simasını değiştirirler. Onlara benzemek istemem. Aynı bölümde devam ediyoruz. Bir gün çarşıdan atla geçerken Doru Şah'a kalkmaya başladı. Doru beyaz atının fotoğrafta gördüğünüz at yani. Neden korktuğunu biraz sonra anladım. Önde üç asker gidiyordu. Bir tanesi kafasına acayip beyaz bir örtü sarmıştı. Burnu ağzı kapalıydı. Gözlerinde siyah gözlük vardı. Binbaşı Tahsin Bey'e bu garip askerin kim olduğunu sorduğum zaman dedi ki ben de bu kadından size bahsedecektim. Kadın mı? Evet Gül Hanım, o şarktan geldi. Biraz sonra gelip sizi görecek. Erzincan'dan garip bir rüya tesiriyle gelmişti. Hazreti Ali'yi rüyasında görmüş. Orduya katılmasını söylemiş. Evini, barkını, kocasını bırakarak 15 yaşında oğlu ile orada kumandana gitmiş. O da Gül Hanım'ı Garp cephesine yollamıştı. Yunanlılarla savaşmak istiyordu. Tatlı bir sesi vardı. Fakat insana huzursuzluk veriyordu. Bana rüyalarını anlattı. Eğer kendisi harbe girerse Yunanlıların hemen yenileceğine inanıyordu. Hoşuma gitti. Çünkü Üsküdar'da Hazreti Ali hakkında okuduğum hikayeleri hatırlıyorum. Kadına Hazreti Ali gününden beri harp şeklinin değiştiğini anlatmaya lüzum görmedim. Kalbindeki iman ve memleketi kurtarma isteği bizimkinin aynıydı. Diyordu ki hemen beni cepheye yollayın. Bu bölümün sonlarında Enver Paşa ile ilgili bir yer var. Enver Paşa meselesi Mustafa Kemal Paşa'yı üzüyordu. Buhara'dan Fergana'ya kadar Rusya'daki Türkler basmacılar adı altında Kızıllara isyan etmiş Enver Paşa'yı başlarına geçirmişlerdi. O da bunu kabul etmiş ve Buhara emiri olmuştu. Daha sonra basmacıların son dakikada Moskova'dan büyük bir kuvvet gelince kaçtıklarını ve Enver Paşa'nın birkaç Anadolu ile Rus ordusuna karşı dövüştüğünü haber aldık. Bu savaşta şehit olunca Ruslar onu merasimle gömmüşler ve ceplerinde karısının mektuplarını bulmuşlardı. Cemal Paşa bu aralık Amanullah ile beraber Afganistan'da çalışıyor ve Rusya'ya sadık kalmasına rağmen Ruslar onu pek tutmuyorlardı. Kendisini emniyette bulmadığı için Yaveri İsmet Bey'i bir mektupla Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya göndermiş, kendisini memlekete almasını rica etmişti. Mustafa Kemal Paşa mektubu okuyunca bu isteği reddetti. Cemal Paşa da Tiflis'te Bolşevikler tarafından öldürüldü. Savaşa Paydos kitabının sonlarındayız. Ankara'ya geldiğimin ikinci günü eski ordu genel karargahın yani bu Ankara'ya ilk gelişinden değil cephelerden sonra Ankara'ya dönüşlerinden birinden söz ediyor yazar. Ankara'ya geldiğimin ikinci günü eski ordu genel karargahının karşısındaki yolda yürüyüşe çıkmıştım. Ankara tarafından hakiler giyinmiş 10 kadar çocuk gelmekteydi. Çocukları asker elbisesi giydirmenin aleyhinde olmama rağmen bu çocukların hali dikkatimi çekti. Bunlar asker adımıyla rap rap yürüyen makineleşmiş çocuklar değillerdi. İkişer, üçerlik gruplar halinde konuşa oynaşa yürüyorlar, en küçüklerine göz kulak oluyorlardı. Hepsi içlerinde pembe yanaklı, tombalak çocuğa büyük bir itina gösteriyor, karargaha giden dik yokuşu çıkmasına yardım ediyorlardı. Doktor Adnan'a bu çocuklardan bahsettiğim zaman güldü ve bunlar Kazım Karabekir Paşa'nın çocuklarıdır. Onunla birlikte karargahta oturuyorlar. Bu çocukların 40 tanesini mektepte okutuyor dedi. Kazım Karabekir Paşa, ana babaları Erzurum ve Erzincan bölgelerinde öldürülen 2000 kadar yetim Türk çocuğunu evlat edinmişti. Bunlar 4 ile 14 arasında çocuklardı. Üzerlerinde asker elbisesi olmasına ve paşanın seçtiği zabitlerin nezareti altında olmalarına rağmen asker terbiyesi görmüyorlardı. Kazım Karabekir Paşa çocuklarda feci günlerinin hatırasını silmek için ne gerekirse yapmaktaydı. Onların eğitiminde en büyük rolü müzik oynuyordu. Bu işi bir Rus kadınla birlikte kendisi üzerine almıştı. Çocukları bilhassa birer sanat ve meslek sahibi olacak şekilde yetiştiriyordu. Bunlardan bazıları gayet iyi marangozluk öğrenmişti. Güzel resim çizmesini, çocukça fakat sanatkarca oymalar yapmasını biliyorlardı. Kazım Paşa ceza usulünü kaldırmış, bununla beraber çocukların şahsiyetlerinin serbestçe gelişmesini önlemeyecek bir disiplin kurmuştu. Kötü hareketi görülen çocuğu karşısına alıp onunla tek başına konuşurdu. Paşa babanın bir kenara çekip öğüt verdiği çocuğun hemen hemen bir daha kötü bir şey yaptığı olmazdı. Kazım Karabekir Paşa'nın çocukları idare kabiliyeti zannediyorum anadan doğma bir kabiliyettir. Türkiye'nin dört bir tarafından kendisine çocuklardan mektup yağar. Kazım Karabekir Paşa, Türkiye'de çocuk dostu olarak tanınmıştır. Orduları teftişe çıktığı zaman ilk işi okullara uğramak olur. Hemen bir sınıfa dalar ve saatlerce çocukların arasında kalırdı. Karargâhtaki sıkı disiplin taraftarları bundan şikayetçidirler. komandanlarının bu yüzden alay konusu olmasından korkmaktadırlar. Ama dünya yüzünde... Hangi hakiki sevgi vardır ki aşırılığa varınca bir mizaha konu olmuş olmasın? Ama Kazım Paşa'nın kendisi hiçbir zaman tahammülsüzlük göstermemiştir. Kazım Paşa'nın şefkat hareketlerinin ardında bir fikir yaşamaktaydı. Kazım Paşa'ya göre Türk milleti değerli vasıflarından bazılarını kaybetmişti. Sıhhatli ve dayanıklı bir millet olması için yeni vasıflar, meziyetler kazanması gerekti. Çocuklara sağlık bilgisini bir din bilgisi katiyetiyle öğretmişti. Hepsi okumuş büyük kimselerden daha çok mikrop ve Türkiye'deki belli başlı hastalıklar hakkında bilgiye sahiptiler. İki aylık tatil günlerinde hayatta kalmış akrabaları olan çocuklar köylerine gönderiliyordu. Çocuklardan birkaçıyla konuştuktan sonra onlar üzerinde ne derece gayretle çalıştığını anladım. Çocuklardan biri bana dedi ki, Bizim köylülere mikrobun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlattım. Mikropların cin, peri gibi bir şey olduğunu ve bunlardan korunmak için tek çarenin temizlik olduğunu söyledim. Her sene eski püskü ne varsa hepsini yakıyor, evleri badan alıyoruz. Yemeklerden önce Müslüman adeti üzere ellerimizi yıkıyoruz. Bu çocuk ileride bakteriyolog olmak niyetindeydi. Bu yetimlerin terbiyesinde makine kullanmanın lüzumu ve faydası üzerinde de duruluyordu. Çocuklarda en çok göze çarpan şey dürüstlük, doğru sözdü. Bu özellikleri öğütlerle değil, içinde yaşadıkları çevreden, havadan almaktaydılar. Buna karşılık onlarda kadınlara karşı kayıtsız şartsız bir sevgi hissi uyandırılıyordu. Her kadında bir çeşit kutsallık bulunduğu fikri aşılanıyordu. Bu üzerinde en çok durulan hususlardan biriydi. Maksat Anadolu erkeklerinde kadına karşı saygı ve sevgi hissi uyandırmak, bu hissi kuvvetlendirmekti. Anadolu kadınlarının umumi hayatta oynadıkları rolün ne kadar hayati olduğunu ve ne büyük angaryalara koşulduğunu biliyorlardı. Nihayet küçük çocuklara, ihtiyarlara, zayıflara bakmak onlarca dini bir vazife sayılıyordu. Bunu anlamak için onları bir kadınla konuşurken veya herhangi bir iş yaparken görmek elverir. Elinde bohça veya herhangi bir eşya olan bir kadın gördüler mi hemen koşup ona yardım ederlerdi. O gün Kazım Paşa'dan ayrıldığım vakit fikirlerinin birçok nesilleri yetiştirip besleyecek güçte bir insan olduğunu anladım. Çünkü o bana Türkiye'deki büyük olayların meydana çıkardığı müstesna simalardan biri gibi göründü. Halide Edip Adıvar'ın İstiklal Savaşı' hatıralarında içine alan Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitaptan altını çizdiğim yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.